Evet Açık Dergi devam ediyor. Söylediğimiz gibi konuklarımızla beraberiz. Stüdyomuzda Sevin Okyay ve Pınar İkiz var. Hakikaten yeni yayınlandı. Ayizi kitaplığından e, bu vesileyle Ömer Madre'yi de yanımıza alarak yollarla e, söyleşeceğiz. Herkes hoş geldi o zaman. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz bulduk. efendim. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Evet, hoş geldiniz. Eski bir Açık Dergi çalışanını da tabii burada ağırlıyoruz. Belki söylemek lazım en başta. Ben hemen söylemek istedim yani. ...çalışanından evet. ziyade kurucusu, kurucusu denebiliriz. Evet. Kurucu kurucusu çalışan. <gülüyor> kurucusu çalışan. <gülüyor> evet, tamamladık en azından <gülüyor> bir araya gelip... Evet, hatta belki oradan başlayalım. Açık derginin içindeyiz madem. Açık kitapta bir madde vardır. Pehlivan Bey'in gözlüğü diye. <gülüyor> Sevin Okuyak tarafından kalemi alınmış. Ben şöyle değineyim. Halen oradan bilmiyorum ama ben açık radyoda çalıştığım sürece Pehlivan Bey amatör heyecanla en dolu, en vazgeçilmez elemanlardan biri olmuştur diye başlıyor. Gerçekten ve de öyleydi ama. Evet. Şimdi emekli oldu. <gülüyor> ee, ve e, yani... Benim için Pelivan Bey'in varlığı ya da yokluğu benim için açık derginin yayınlanıp yayınlanmayacağı anlamına da geliyordu çünkü Pelivan Bey'in gözlükleriyle görebiliyordum Her <gülüyor> seferinde unutuyor gözlüklerini. Her seferinde. Var bir günde hatırlada getir yani. Değil mi? Çok iyiymiş. Böyle bir madde. Bence bu hakikaten kitabındaki genel üslubu anlatıya son derece uygun bir şey olduğu için bununla güvenilir. Hatta Ahmet Müsefendi dayanır. Pertamsız da bakıyor ya dedi. Gözlüğü bulamadığınız gibi şu şekilde görmeye <gülüyor> Ahmet Bey de Pehlivan Bey'in kardeşiydi. Kardeşiydi. Onu hatırlatmak gerekirse. Peki bu hafıza meselesinden belki de... Devam edebiliriz. Pınar İkiz'de olan bu çalışma aslında pek çok ismi sizin hayatınızdaki tekrar gündeme getirdi. Pek çok belki geride kalmış anıya. Ben hafıza olduğunu iddia ederek gördüm mesele. <gülüyor> aslında evet hafıza. Ben de gözük üzerinden devam ediyoruz sanıyordum. <gülüyor> Olabilir nasıl harcıl edersiniz tabii ki. Yok. <gülüyor> <gülüyor> e yani, yani kitapta hafifçe şey var kendimize de pay çıkarabileceğimiz övünç payı var yani... En azından sinema eleştirmenliğine <gülüyor> e, başlatma konusundaki girişimlerimiz Ben Kilitmişler gibi geliyor bana. Belki de öyle değildir ama yazarların odasına biri kilitleyip gittin. Her gibi geliyor. ...bölümüne Biz de oradaydık çünkü. Evet. Enis ben, Ömer, Oruç. Oruç, evet, üç silah şöyle. Ben dartan yandım, yandım. yandım diyor kitapta da var. Evet, zaten. öyle. Diyor. <gülüyor> evet. Buna basma ya. orada bıraktılar beni zorla yazdırdılar yani. Hani. ...aman konuşalım mı bile... ...tay baktırmadınız ya? <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir yöntem olarak kullanılıyormuş belki de o zamanlarda... ...diye düşündüm bu böyle odaya <gülüyor> kitleyip. En, en iyisi, o kitapta anlatılan şey de çok hoş bu enis batür şey demiş yani ömer müjdeler olsun Türkçe e, bilen çeviren... birini bulduk diye evet, i̇şte ben evet onu demiş. hatırlamıyorum evet. ama, ama e sen de dedin ki ama kişi başını demeyi unutmuş dedin bir <gülüyor> tükettim bir daha hani arkada hiç unutmuyorum <gülüyor> o da var kitapta galiba var mi? var <gülüyor> da var evet demiş evet, evet e, bir yaşam öyküsü anlatısı Öyle baş e, bir yol olalım isterseniz. Hakikaten Sevin Okya'yı anlatıyor. E, aslında benim şu anki izlenimim... E, ...yani tesadüflerle... ...örülü e, bir yaşam öyküsü... ...ve si sizi bilen ...daha geç geç jenerasyonlar... ...yani bizim gibi jenerasyonlar için... <gülüyor> ...Sevin Okya'yı... E, ...Sevin Okya'yı olma ...çok yine kendine özgü bir... E, ...biçimde çok nasıl diyeyim... ...herhangi bir... E, ...şey olmadan yani... Yük Nasıl anlatmak? İteleme belki, evet. belki evet. mi? Belki iteleme. Herhangi bir zorlama olmadan tesadüfleri üstlenerek, belki de tesadüfleri razı olarak, onların içinden bir espri çıkararak ya da kendinizi adapte ederek... E, ...örülmüş bir yaşam yani benim için etkileyici olan belki de böyle bir Siz de diyorsunuz ama... Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Hanımefendi bu Nerede biyografiyi ortaya koyarken <gülüyor> zorlanmadı mı? Nasıl bir metot izledi? Çünkü. Ya zorlandım ama mesela hani senin söylediğin yerden alırsam Sevin Hoca'nın hayatı benim için çok hani teklifsiz... ...yani hayatında başına ne geldiyse... ...onlara karşı çok teklifsiz bir evet, tavır takındığı için... Hmm. ...dolayısıyla hani... Sevin Hoca... ...annesinin bütün zamanında işte... ...kültür sanat birikiminin temellerini oluşturmasını... ...vesaire hepsini bir kenara koyuyorum... ...genel olarak Sevin Hoca başına her ne geldiyse... ...az önce Ömer Bey'in de okuduğu... ...zaten madde de... ...bunun bir göstergesi... ...inanılmaz bir dalga geçme... ...şeyiyle karşılıyor, evet. refleksiyle... ...karşılıyor, dolayısıyla... Mesela Sevin, benim etrafımda kitabı bilen, Sevin Hoca'yı bilen insanlar konuşuyoruz mesela. ''Aa ben çok seviyorum, işte sinema yazıları.'' diyor. Sonra bir anda diyorum ki, evet işte hani tabii çeviriler falan. ''Aa çevirimi yapmıştı.'' <gülüyor> yani ve şeyi fark ettim. Herkes bir yerinden tutmuş Sevin Hoca'yı hayatına katarken. Evet. Biri çevirilerinden tutmuş, biri müzik yazılarından, biri spor yazılarından, i̇şte sinema parça eleştirilerinden... Parça parça. <gülüyor> <gülüyor> evet yani bence kitabın arka kapakta tanıtım yazısında da çok güzel yazılmış. Yani bu müthiş çalışkan, müthiş komik, müthiş yetenekli kadını azıcık daha tanımak için iyi bir başlangıç. Evet. Aksu Bora sağ olsun onu da yazan. Evet, ee, çok güzel yani. Ve yani çok doğru. gerçekten Sevin Hoca mesela Sevin Hoca'ya şimdi kendisi de burada sorsanız çalışkan değil ama üretken olduğu konusunda e, yorum yapacaklar Tembel değil ama üşengeç. Kimler evet. evet, evet. bunu kabul edecekler? Hadi bu evet. bu itirazlara karnımız tok. <gülüyor> ama bütün bu söylediklerinin yanında inanılmaz üretken ve işte hani herhangi bir şekilde evde kendisini ziyaret etme şansı bulan varsa şey çok klasik bir sahnedir girersiniz ve senin hoca bilgisayarın başında ya bir şey çeviriyordur ya bir şey yazıyordur ya bir şey okuyordur ama bir yandan da şöyle bir şey var mesela oturuyoruz işte kardeşi Sinan abi televizyonda bir şey bakıyoruz. Bir oldu oldu. Sevin Hoca ile ilgili bir şey söyledik. Bir yandan klavyesisi durur. Sevin Hoca şöyle uzanır. Hayır öyle değildi der ve yazmaya Bilmiyorum. devam eder. Siz böyle donak alırsınız. Genellikle yemeyin ben derim. Çünkü onları duymuyorum <gülüyor> düşüncesiyle. <gülüyor> hani hem de ufak şeyler kaynatıyor. Olabilirim bazen. <gülüyor> Kitapta şey de çok o, Enis Batur'la bu klavye başındaki macera ile ilgili çok hoş bir şey. Ben de bizzat tanık olduğum şeylerden biridir o. O sahne olmasa bile çok sık. Yani Enişte de çeviriyor musun demiş değil mi? Yani, tape etmiyoruz tape yani. Beni hmm. Şimdi bana beni, beni Turhan da ama Osman Saffet Arolat tembih etti. Hani şöyle yap böyle. Hani adam gibi git dediler. Ben böyle gideceğim tahmin ettikleri. <gülüyor> ben de bir tane Nuh Nebi'den kalma Döpiyes. Pötikare. Evet. O var. Hiç giymiyorum tabii. Öyle duruyor hani bir şey de lazım olursa diyor. Onu giydim ama güzel de bir şeydir, döpiyesidir. Yani başkasında olsa. <gülüyor> Hafif bir makyaj bile yaptım. Sen de biliyorsun tabii kitapta. giydim içeri, bunlar bir bakmışlar. Saçım da uzundu da, acaba topuz mu yaptım da hatırlamıyorum. Bir bakmışlar. Yenisi demiş ki yok, beş para etmez diye düşünmüş. Ben de şimdi Ömer'le Oruç hakkında öyle bir fikrim yok fakat Enes dergisinde dergisinden olduğu için onun Uygurca konuştuğunu düşünüyorum. <gülüyor> Hiçbirini tanımıyorum ama isimlerini biliyorum sen. Öyle gittim sonra oturdum bana bir şey verdiler. Çeviri işte bu bizim çok güzel Avrupa Uluslararası Kepedisi diye bir şeyimiz vardı. Evet, çok müthiş ama çalışma. Bulunmuyor aynen. biliyor musun? Evet. Bulunmuyor. Ben çok de uzun de zamandır arıyorum yani. Bu taraflarda da çok zor. Ondan sonra oturdum bana bir şey verdi. Danimarka'da sosyal hayattı galiba. Ben de böyle bak, ben Yanına sözlük de aldım. Çok bakarım çünkü sözlere. Tıkı tıkı tıkı. mi? on parmak yazıyorum. Zaten ben on parmak yazıyorum. Yani özel bir durum değil. Şöyle bir döndü baktı. Ben bu taraftayım. Sağındayım onun. Edis bana... Yalnız tape etmiyoruz, çeviriyoruz dedi. <gülüyor> ben de ona baktım. Ben de çeviriyorum zaten. <gülüyor> Şeyde o, Cumhuriyet'te yazmış. Onu aptal yerine koyduğum için... ...beni aptal yerine koyan bir bakışla bir Aşağılama bakışla. Evet. Çok güzel bir yazı oldu. Ben de yani şeyi de... ...kendi deneyimden... ...ilave edeyim. Yani... On parma her iki klavyede de aynı hızda yazabilen tanıdığım tek insan. Ama şey Q'da o... yazabilmem için iki saat falan geçmesi lazım. Evet. Bir evet. adaptasyon. <gülüyor> benim adaptasyonu <gülüyor> fakat yani o iki saatin sonunda aynı hızda başka bir adaptasyonu. Esas klavyem yazayım. Q. <gülüyor> Ama Q tabi F klavye için yani Türkçe için Q çok kötü bir klavye. Evet. Yani onun için zorlanıyorsun. Ama İngilizce Q'da çok daha iyi yazılır. Ve aynı anda bütün sohbetlere de katılır bir yandan yazarken senin biraz önce söylediğin gibi. Hiç <gülüyor> sektirmeden <gülüyor> yani bir kulağı o bizde olur ama bir yandan da çalışmaya devam eder. Beyni iki <gülüyor> lobu Başka ayrı diyorum. çalışıyor. <gülüyor> Aslında sen de kitapta böyle bir şey es geçmemiştin gibi geldi bana. Çünkü böyle bütün e, cümleler e, tam bir konuşma diliyle gibi. Yani hani de şifrede hiçbir Tabii şey anlamamış. Her iki kişi konuşuyor karşılıklı değil mi? E, evet. ya yani aynı şey biraz sana da mı geçmiş yoksa birbirinize mi benzediniz acaba kitap sürecince gibi bir şey <gülüyor> <Ya> düşün. bir <gülüyor> yandan şöyle bir şey var. Şimdi bu kitabın fikrinin ortaya atılması ve yazılması arasında 4 yıl var. Sevin Hoca ile evet. bir fiil çalışmamız 3 yıl var. Eee ...onun öncesinde 2006 yılının sonuydu ben Sevin Hoca'nın evinde arşivini düzenliyordum. Şimdi hal böyle olunca uzun süredir tanıyorum. Hani uzun süredir konuştuğumuz ettiğimiz için mesela işte Sevin Hoca'nın bir miminin aslında neye tekabül ettiğini... ...ya da işte bir duruşunun bakışının neye tekabül ettiğini de hani bir ihtimal bildiğim için... ...konuşurken konuşurken bir noktadan sonra evet... ...sohbet ettiğimiz süre zarfında birbirimize benzeme halimiz var. Mesela var var tabii çok bir şeye şey. çok güldüğümüz anda ikimiz de her şeyi bırakıyoruz ediyoruz. Ya da bir şeyi böyle bazen mesela soruyu sorarken ben bile ben bu soruyu niye sordum ki diyorum. <gülüyor> ben daha soruyu bitirmeden Semin Hocayla böyle konuşurken yani şimdi diye böyle birbirimize <gülüyor> baktığımız <gülüyor> zamanlar oluyordu. Çok bir şey var ama Semin Hocayla hiç tanışmamış. Yani sadece uzaktan görmüş. İnsanlar için Sevin Hoca mesela soğuk ya da mesafeli gözükebilir. Bunu da bana Nasıl çok söyleyen ya, ya? da samimiyim ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sözün özü <gülüyor> deyim ben. Ee, yani mesela Sevin, hiç tanışmıyorsunuz. Ben Sevin Hoca'ya gideceğim. Sizle karşılaştık. Aa çok severim. Aa hadi birlikte gidelim. Gider otururuz ve çıkarken Sevin Hoca'dan kesin şunu duyarsınız. Aa tekrar geleceksin değil mi? Bak ama Pınar olmasa da gel diye. <gülüyor> Çünkü Sevin Hoca'da mesela en çok bizim konuşurken şaka yaptığımız yani dalga geçtiğimiz şey oydu. Sevin Hoca'ya konuşurken ya en son şeydim ya herkese insan gibi davranır. Sevin Hoca dönü şöyle. Nasıl yani ne gibi davranacağım? İnsan gibi daha insan değil mi onlar diye böyle. <gülüyor> öyle bir samimiyeti var ama niye dışarıdan öyle algılanıyor bilmiyorum. Hmm, bu doğru ki, değil herhalde katıldığımız bir kanı değil o yüzden yardımcı olamayacağız yani, sana. hiçbir <gülüyor> nedeni yok valla yemin ediyorum <gülüyor> bence kitabın çok başarılı yanlarından bir tanesi bu dört yıllı hissedebiliyor insan yani çok derinde bir noktada katmanda hissedebiliyor okumazında hiç yansımıyor fakat yani o, bence Sevi'nin Bunca hmm. yıldır işte artık çok yıl oldu tanıyalı şimdi. Değil mi şimdi? Hanımlar varken konuşmayalım. Kurcan ama bence onu. Ben <gülüyor> hepsini <de> hesapladım <gülüyor> geçen gün çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Fakat <gülüyor> en ilginç şey otan, yani bence Sevini en önemli önde gelen özelliklerinden biri otantik olması. Sayıcı bir insan olması her zaman e, bu kanattaydım ilk tanıştığımdan bu yana. Bunu olduğu gibi yansıtıyor kitap. Hakikaten kitabı. Başlığı da zaten o açıdan harika Teşekkürler. bulunmuş. Teşekkürler. Yani tanıyanlar için kitabın başlığını okudukları zaman Sevin Hoca'yı hakikaten derken gö yani gözlerinin gözlerin önüne, önüne getirebiliyor. Ben de öyle oldum zaten. 100 kere falan demişim galiba. <gülüyor> 95 kere demişsin. De yani. e, kitabın içinde de yani ön sözde evet bunun bu kadar uzun sürdüğünü yazdık. Fakat ee, araya küçük zamana dair şeyler koymaya çalışıyorum. Mesela eczacı Eczacıbaşı'nın şampiyon olduğu diye araya giren bir şey var. Onun dışında işte Sevin Hoca'nın ameliyatlarından vesaire bahsediyor. Şu gün, şu tarih buluştuktan ziyade öyle şeyler serpiştirerek biraz hangi zaman aralığına denk geldiğini anlatmak istemiştim açıkçası. Evet. Çok yani bence son derece başarılı bir kitap. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Şöyle bugün ikinci baskı elime ulaştı. O yüzden çok Aynen. mutluyuz. Çok Harika. yeni Peki. yayınlandı değil mi? Yani ee, bir... Eylül, 6 Eylül olması gerekiyor. Ya 5 ya 6 Eylül'de çıktı. Ee, pardon 9 Eylül'de çıktı. Şimdi de işte 2 ya da 3 gün önce de <gülüyor> e, ikinci baskısı çıktı. Evet tekrar edelim. Ayız'ı kitaptan çıktı. Bu neymiş söyleşim Pınar İkiz'de hakikaten. Peki siz ilk bu teklif geldiğinde nasıl karşıladınız Sevin Hanım? Yani bir e, nehir söğüş hep çünkü bu bir var geriye var. dönüp bakıp Doğru uzun uzun. yani hani Pınar konuşalım hocam dedi. Biz de konuştuk vallahi başka bir türlü <gülüyor> <Çok dört> karşılamadım. <gülüyor> bilmiyorum. E, kitabın bence ilginç taraflarından biri. Sadece kitabın e, başarılı olmasıyla değil. Senin de, bütün hayat hikayende de başarılı olan ortaya çıkan şeylerden bir tanesi de bu e, ...değişmekte olan... ...dünyanın maddi açıdan... E, ...tüketime e, ağırlık veren... ...vahşi kapitalizmin... ...bir hayli... ...etkilediği bir... E, ...dünyanın eski halini de... ...ortaya koyuyor olman ve... ...yani bu bir nostalji değil... ...buraya biz kendimizi... ...dönüştürmemiz gerekir duygusunu da... ...veriyor, yeni bir devrim yapmamız... E, ...tabir caiz ise eğer gerektiğini de anlatan çok ıı, hoş şeyler var. Yani o İstanbul'un e, işte karşı tarafındaki özellikle bir zamanlar sayfiye olan şimdi inanması bile güç geliyor bana İnanın, ama inanılmaz. at arabasının <gülüyor> üzerinde <ayarta gülüyor> evet, olan muazzam sahneler var. İnsanın gözünün önüne geliyor. Ben, ya da kazlar da. Ben sınıf arkadaşlarıyla Burgaz'dan motora bindim. Burgaz'a gitmiştik. Dönüşte motora bindik. Karşıda şöyle bir tersine çevirmiş kova ya da koni falan. Ne bileyim. Öyle bir şey gördüm. Beyaz. Burası neyse be dediler. Maltepe dediler. Şeyden üst kovanın alt yani dar tarafı kayışta olmak evet, üzere aşağıya kadar beton. Ben evet. de aynı şeyi görüp aynı Korkunç. şoku yaşamış biri olarak yani bu hakikaten hem hafriyat ekonomisinin hem Şeyin bu olağanüstü tüketimin bizi içine e, aldığı cendereyi bu geçmişteki şeyleri öyle nostaljik falan olmadan da ama farklı bir dünya vardı ve bu evet. değerlerin toplumsal değerlerin kolektif değerlerin daha e, e, sağlam bir şekilde savunabildiği ve tekrar ona dönmezsek de apı yuttuğumuzu gösteren hiç bunu söylemeden e, ver, veren bir kitap olması açısından da çok etkilendim ben yani. Hem çok kolay okunuyor hem de bayağı ilginç oldu. Ok. Ve bir de bu, bunun en korkutan tarafı da beni dehşete düşüren. Yani sen buna bu ne deyince ay ne güzel değil mi yepyeni evler yaptılar diyen yani insanlar var ya <gülüyor> etrafında genelde gençler diye yani. Genç. Bir şey görmemiş oldukları için olabiliyor. Ama gördükleri çok çirkin bir şey evet. onu da mı anlamıyorlar? Ee, on, gö, göremiyorlar çünkü ekrandan başka bir yere bakmıyorlar ki <gülüyor> bu arada yalnız bir de şeyi de söyleyeyim ben çok konuştum bu sırada ama Olsun. o fotoğraflarda da Kutlukan'ın fotoğrafları da evet. çok güzel Ayrıca, Kutlukan değil mi Kutlukan yani, Allah Allah ama çok fotoğrafım varmış benim yerde çok hoşuna gittim e, onun bir fotoğrafçı olarak da ön plana çıktığı da <gülüyor> burada belli ona evet, da Sevin buradan hocam, bir günaydın değilim. Çok güzel fotoğraflar. Evet, Hatta Semin Hoca'nın Sinan bile beraber de yine tek başına da çok evet. güzel fotoğraflarını çekmiş. Evet. Bu arada ben demin söylediğim yanlış ya da eksik anlaşılmasın diye bir daha cevap vereyim. Pınar bana hani bunu yapalım mı hocam dediği zaman yani bu rahatlığımın yüzde elliden fazlasını onun Pınar olmasına bunu ha. söyleyen kişinin borçluyum. Bu da çok şey fark ediyor tabii yani. Evet, tamam. Daha yakın. Hayır arkadaş kızı aynı zamanda ama kızı evet. daha önce tanıdık onun için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. evet bir mesai arkadaşlarınız da var. Değil Tabii, mi? NTV Tabii NTV yayınlarındayken. Evet. Tabii MTV yayınlarında. Ama Fikret de de var gene NTV'de. Aynen. <gülüyor> evet. MTV devam ediyor senin değil mi? Ediyor ediyor. Ediyor gayet iyi. Radyo o, Buradan Sevin'i NTV'ye de yollamış olduk. Hatta. Ama burası çok hoştu ya. Bu da ben nasıl buraya bir şeyle geldim? Enişe söyledim. Enişe sen bilirsin dedim. Yani Yapık reyden geldim buraya çünkü. Evet. Buradan da radikale gittim. Hmm. Valla buralarda böyle dolanıyorum işte. Ama NTV'ye gidiyordum zaten. enTV'de şeydim. Bir tür danışman gibi yani haftada bir iki gün gidiyordum kültür sanat için. Bir şeyler öneriyordum falan. Ee, o sırada radikalde de burada da burada değil mi? Yani açık evet. radyodayken de. Evet. E, NTV'de bir şeyimiz oluyordu. Evet evet oluyordu tabii. O şey, zamanlar NTV'de o zaman galiba Nuriler vardı, Çolak oldu galiba onların zamanıydı daha. Henüz e, Cem dış haberde çalışıyordu sanıyorum o sıralarda. Ama asıl yani bizim Cem yönetimi sırasında çok yakın ilişkilerimiz oldu. Tabii tabii çok yakın ilişkilerimiz. Cevden yani, izin alırdım ben. Karşı, ben beni bir şeye çağırdın sana. Yani karşılıklı ortak yayın falan yapabiliyorduk <gülüyor> evet, evet. yani. Hiçbir ticari kaygı olmaksızın. Olmadı. Öyle de bir dönem vardı. Eski <gülüyor> güzel günler. <gülüyor> Eski güzel günler. Baban da herhalde Fikret İlkiz de. O dönemde orada çok... Tabi tabi e, o dönem, evet. tabii tabii Herhalde öyledir zaten. İşte şimdi. <gülüyor> zaten başka bir dünya. Sevin Hanım, peki bu İstanbul manzarasını bakıp betonlar dediniz ya gençler görmüyor diye. Peki biraz şey olacak. Kırşe gibi kültürel manzara için ne söylersiniz? Şu kültürel manzarası hakkında İstanbul'un yani festivalleri gösterilen filmler <gülüyor> ya da konserler. Ben hala sizi pek çok konserde ve filmde e, görüyorum. Büyük bir, bir ilgiyle halen takip ediyorsunuz. İdiyorum. Evet. Edebildiğim kadar diyorum eğer şeyde. Yok bir ameliyat mı ameliyat ne falan bir şey yoksa dışında. Yani. Bir de davetiyeyi unutmamışsa. Davetiyi unutmadıysa. <gülüyor> <yani. gülüyor> o kaynak çok güzel. Ya Çünkü yani. bu davetiyi unutma meselesi mesela İKSV pozitif bir dönem Türsak gibi yerlerde pek mesele olmuyordu ama onun düşündüğü her yerde oluyor yani. Evet çok Max Weber'de Bürokrasinin <gülüyor> bu kadar Baskın olmasını boşuna söylemedi zaten <gülüyor> Üzerine Devasa kitap yazmadı yani. yani Sizdeki etkisi budur o zaman Kötü <gülüyor> sanat <Ay, güzel> dünyasının <gülüyor> an... Kötü sanat dünyası yok canım Onunla ilgisi yok, pek yok, yok. Ama, o, evet. Evet, yani, ee, Tanıdıklığın yani kaybolması Çok iyi şeyler belki. de görebiliyor insan bilmiyorum Tabii e, özellikle e, Müzisyenlerde yani konserlerde Gelmeyen çok var Hmm. Yani gelmeyen çok var. Gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla hani eskisi kadar kolay değil istediğin insanları buraya getirmek ama bence bunun da bir faydası var. O zaman şimdiye kadar meşhur değil diye beğenmedikleri genci ve çok parlak evet. insanları da <gülüyor> <getirme> <gülüyor> şeyleri, fırsatları olacak diye düşünüyorum. Ama mesela filme bakacak olursak bence bu yılki film ekimi şimdiye kadar gördüğüm en iyi film ekimiydi. Bazı şeyler devam edebiliyor yani. Evet, evet. Ulusal hmm. yarışmadan belki bahsedebiliriz... ...bu vesileyle. Ha, evet. İyi şeyler de oluyor... Kısmıyla, 54. ulusal yarışma. Altın Portakal'ın aslında... ...bir temsili hmm. yapılıyor olacak burada... ...20 Ekim. Siz de jürisindesiniz zaten. Evet. evet. Size evet. nasıl hissettiriyor... ...böyle bir şeyi görmek, jürisinde olmak... ...belki öyle bir küçük değerlendirme? Bana iyi değerlendirme. hissettiriyor aslında... ...kötü hissettirmiyor yani çünkü... E çok isterdim ki orada normal halinde devam etsin. Hı hı. Ama e, hani tamamen bugün gördüğümde çok acayip bir jürimiz var. Ne kadar güzel uluslararası jüri falan şeklinde. Uluslararası Ank Antalya Festivali. Komik şeyler bunlar. Yani, yani insan hem üzülüyor. Absürt. Hem... Evet, evet yani. absürt yani. Böyle buluyor ama böyle hiç değilse bir şey. insanların destek olması. Siyah e, destek olmuş. Bir sürü güvendiğim insan yani ne bileyim o jüride olan işte Hülyar gibi, Tayfun gibi hı hı. insanlar evet. falan. Yani bir şey yapılması iyi bir şey ve e, hiç kavga dövüşsüz bir şey yani. Hani böyle pat diye ortaya bir şey koymuş. Biz de bunu vereceğiz. Evet. Bakalım ne olacak? Evet heyecan olacak. olacağım pek sanmıyorum ama güzel olabilir sen, güzel evet. Olacak. Evet yani şehir yeni bir Festival kazanmış olabilir diye düşündüm ben kendi adıma bakalım neler olacak. Evet hakikaten kitabını konuşurken bir de şeyi de e, Sevin Okyin aslında pek görünmeyen e, yazarlık macerasını da burada bütün eserleriyle ortaya koyuyor. Yani her şey var yani e, değil mi? Her evet, türde. Yani kitaplardan bahsettiğimiz kısımda bir şey dedi yani hani bu kadar kitap var. Bari küçük de olsa bir künyelerini koyalım. En evet. azından onların insanlardırsın diye. Çok şey iyi şey olmuş. Bence de yani Tetile ile Nemle ilk romanım. 120 filmde seyri alem. Gol atan kaleye <gülüyor> çiçek dürbünü kitapları var. Tetile ile Nemne'yi ben hiçbir çocuk almaz diye düşündüm. Yani bu isimle. Fakat <gülüyor> o da baskı yaptı. Çok komik bir şekilde. Ama bir baktım Can'ın standında. Burada Tetile ile Nemne. Burada kelleyle dinle. Çocuklar çok için basmışlar. <gülüyor> <müthişti gülüyor> Mükemmel. Mükemmel olmuş. Tam sana göre bir şey <gülüyor> olmuş Sevim. <gülüyor> Peki o kadar çok teşekkür ederiz. Rica ederim. burada olduğunuz için. Ee, hakikaten ikinci baskı yaparken burada sizi ağırladık. Gerçekten yani. iyi oldu ama. <gülüyor> çok güzel oldu. Seni bir daha görmek bu sıralarda epey de görüşmemiş olduğumuzu birden hissettik. Ve hepimiz mutlu olduk Sevin. <gülüyor> evet, evet. Var mı eklemek istedikleriniz Pınar belki? Bir tek kitapta hani çok dikkat çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum ama... ...benim en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi... ...şimdi Sevin Hoca kendisi de söylüyor... ...boş kaldığımda bir sürü iş aynı anda yapmaya çalışıyorum diye. Sevin Hoca'nın beni kitapta en çok şaşırtan şey aslında... ...boş kaldığı bir zaman... Tara Çet adıyla e, <gülüyor> fal yazmış olması. Ama Vay hepsi Tara Chat olduğu için bazının meşgul. Evet, evet evet. Hatta yani şey falcı var, ya falcı olduğunu fark ediyor. O ilk gittiğimizde Hans bilmem ne diye Remilci bir Remilci, Remilci adam Remilci, vardı ya. Remilci. Ben onun se sekreteriydim sözde ama bana yazdırıyorlardı. <gülüyor> Ve yani yüzüm kayboldu. Mutlaka gelinim olacak yılan aldı diye yazan bir kayınnaya ne diyeceğini bilemiyor insan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bulmuşsun ama yani Rahatlatmışsın <gülüyor> Evet ama sonra henüz <gülüyor> geldi Bu kız sizin falcınız mı diye bu işe bir son verdi <gülüyor> evet. Ben unutmuşum tamamen ama Çok iyi oldu bu kitapta Böyle şeyleri de altıramam <gülüyor> Evet bu ve daha fazlası için hakikaten Bu arada belki genişler mi ilerleyen baskılarda Evet <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz kitap basıldıktan sonra Sevin Hoca'yla şey bir tane daha mı yapsak diye böyle. Başka bir şey yaparız can Hayvan hikayeleri. Olmaz mı? <gülüyor> Çok <gülüyor> evet. olur. Hayvan hikayeleri, kaz hikayeleri tadından yenmez yani ve kısa geçti. iki tatta olursa. Belki fal yazarsınız tekrar. Birlikte. <gülüyor> Yaratıcı olmuyor. <gülüyor> bir yere kadar. <gülüyor>